Every gallon in Constantinople lives in Istanbul The Constantinople so the In Constantinople shall be waiting in Istanbul Even old New York was once New Amsterdam Why they changed it I can't say People just liked it better that way so, Take me back to Constantinople No you can't go back to Constantinople Been a long time gone Constantinople Why did Constantinople get the works? That's nobody's missing but the church İstanbul. İstanbul. İstanbul. İstanbul, once... Hafif gülümsemelerle girdik <gülüyor> evet. programa. İnceden kültürdeyiz. Ben Gökhan Aslan. Ben Mesut Varlık. Ee, geçen hafta da bir e, versiyonuyla girmiştik e, bu İstanbul şarkısının. E, bu Daylight Be Giants tarafından seslendirilmiş. Konumuzla doğrudan alakalı çünkü şehir, edebiyat, şehrin bir sermaye olması, daha doğrusu edebi sermaye olması konunun etrafında konuşuyorduk. Konuğumuz Esra Almaz Doğuş Üniversitesi'nden ee, tekrar hoş geldin Esra. Tekrar merhaba. Evet şimdi Mesut sen geçen programda bayağı, e, ha, bayağı. tepede yapıp bırakmıştım. bırakmıştım ben orada. E, o heyecanlık aynen dolup kalan. Ne demiştin ki ben acaba geçen hafta? Ne demiştin? Orientalizm'den. ...bağlamıştık konuyu. Galiba? Galiba. Elif Şafak, Orientalizm. <gülüyor> Elif Şafak, Orientalizm deyince tabii ben... Elif Şafak deyince... Kim bir... bilir beni kim durdurmuş evet. durdurmuştuk yani. Duvargalar <gülüyor> açıldı. <gülüyor> Zaman durdurdu anca tabii. <gülüyor> Ancak. Ee, yani şeydi işte en son... E, ...merkez olarak tercih edilen yahut seçilen... E, ...batının karşısında dünyanın geri kalanındaki... ...edebiyatların ve sanatçıların... ...kabul görmek e, maksatlı olarak... Ee, kendi oryantalizmlerini kendilerine uygulayarak e, batıya, e, batı piyasasına, e, sanat piyasasına e, eserlerini sokmaları, sunmaları e, noktasında kalmıştık. Ve işte e, Elif Şafak'ın doğrudan İngilizce yazarak mutfak kapısından girmesi ama Orhan Pamuk'un Türkçe yazıp çeviri yoluyla e, bu kabulü görmesinin aslında daha muteber e, olduğu noktasında durmuştuk. Evet, sallamıştım. Ben de burada dinlerken bol bol başımı sallamıştım gülümseyerek. <gülüyor> <gülüyor> Katılıyorum diyerek. Daha şeyde yine ee, Salman Müştü'den, bunlara da Salman evet, Müştü'den İngiliz edebiyatına mı, Hint edebiyatına mı Evet, Hint, evet, Hint edebiyatı diye. ve şeyde yeni Bayağı Hint... Bayağı yayında hatırlıyoruz hepsini. <gülüyor> evet, <yani> canlı... Sağfızalar <gülüyor> harika. Canlı evet. yayında hatırlanıyor. Yeni Hint edebiyatını galiba kriterlerden biri kabul edilebilir, pazarlanabilirlik kriterlerinden biri İngilizce yazmak sanırım. Öyle bir şey var e, aslında o açıdan. Evet. Elif Şafan işte. stratejisi müthiş gerçekten. Tabii bunları konuştuğumuz zaman yine e, gelen başka bir tartışma tabii artık e, globalizasyona giriyor. Çünkü evet bir merkez çepel ilişkisinden bahsediyoruz ama şu an e, tabii bir yerde her yer merkez, her yer çepel Evet bir merkez var ve belli değerler var ve işte hatta evrensel formlar var. Bahsettiğimiz ölçüde de zaten ne de bir kriterlerde bahsettiğimiz roman. ve Tabii bir de bunu e, bu klasik tadı bir şey e, çeşitlendirmek bir lokal yerel tat katabilmek hatta artık, artık biraz demode olmuş de, deyimle glokal, glokal hı, evet. olmak değil mi bunun şeyini bilemedim tam Türkçesini bir çeşit şey, işte şey gibi hani bir pilav yapıyoruz deniyor galiba ona iyi eh, hoş olmamış Aa, ama öyleyse. E glokal çok hoş glokal. oldu sanki de. Glokal mükeyyav. Zorla bir zorla gitmiş. Hiç sevmedim ben. Ben ikisini de sevmedik. Evet yani. Evet benim de aklıma tatlardan konuşunca şey pilav hani risotto mu alalım artık evet. işte paylama alalım. Başkan yolu bir iç pilav mesela Valla. güzel evet, olur yani. değil mi? <gülüyor> pilav, <varken resort> <gülüyor> Bir anda yemek <gülüyor> evet. programına bağlayacağız. orada. Yani. Evet. Ona <gülüyor> bu saatte böyle... karnımız mı acıktı neyse. Açtık sanki. Denk geldi, evet. evet. Yani öyle bir diğer tarafta da böyle bir denge var. Fakat bu dengede tabii lokalite aslında çok büyük bir artı. Çünkü ve insanların okuyucuların tüketicilerin aradığı bir şey bu. Burada tabii ki orhan pamuklar bir şekilde yapmış oluyor. ...kendi lokal tadını, şehrini, yerini katmış oluyor programa. Bunu tabii ki evet oto-oyantalizm evet. bir taraftan... ...fakat burada tabii oto-oyantalizm ya da oryantal-oyantalizm ki bunun benim en beğendiğim eleştirmenin kuramcılarından biri diyeyim, Arif Dirlik'tir... Ee, tabii kendisi bunu Çin bağlamında tartışıyor. Bu şekilde baktığımız zaman evet yani bu e, şu anki global kültürde zaten oryantalizm kaçınılmaz. Ve oryantalizm zaten artık sadece Doğu doğuda değil Doğu batıda da aynı zamanda. Evet. Burada diasporik kimlikten oluşumlardan bahsediyoruz. ve Bu durumda da oryantalizm e, sesi duyulmayan ötekilenen unutulan doğulunun Kendini ortaya çıkartabilip pazarda yer almak amacını ona sağlıyorsa aslında bir açıdan bir taktik. Evet bir entegrasyon çabası. Evet bir e, diveniş değil ama kendini var edebilmek yani o şeyde e, yeri yani paylaşılmış belirlenmiş merkez çeper ilişkilerini biraz aslında zorlamak bir e, tabii ki bir devrim değil ama bir e, divenişten belki bir var olma savaşından bahsedebiliriz. Buradaki oryantalizme baktığımız zaman. Yani o zaman ne yapmış oluyor? oryantalizmi aslında biraz dönüştürmüş oluyor. Yani oryantalizmde buradaki oryantalizmde batının üstünlüğü ya da oryantalizmin amacı doğuluyu ezmek değil. Orientalizmin aracı biraz evet bir tema parkı tadında belki de bir e, lokal e, yerel tatla beraber doğuluyu var edebilmek ve böyle bir şey e, bu şekilde hem piyasayı Tekrar ekonomik terörlere geri dönelim hem de işte tatlıvi diyelim tekrar yemek temasına devam ettirmek biraz dönüştürmek. Burada doğuyor. Dolayısıyla kendini o doğun içinde olan olarak araç sallaştırmış oluyor görünür olmak için. Daha Hı -hı. görünür olmak için. E, aslında eleştirel baktığımız tam nokta da burası. Evet, Ama an, evet. bu taktiğin hani bayağı stratejiler taktikler bağlamında değil bayağı pazarlama taktiği olduğu yani, o anlamda bir taktiğin e, kullanımı da söz konusu. E, yani Elif şafakta kaldık ya, oradan aklıma geliyor Elif Şafak'ın Baba ve Bip isimli evet. e, Bip demek zorundayız herhalde evet. e, isimli romanı e, dışarıda e, İstanbul' ne Busters of İstanbul İstanbul Bip e, diye. Evet, o bastersi nasıl e, söyleyebiliriz? E, o İngilizce çünkü. Rütük. Evet. Yani açıklasın bize. <gülüyor> İstanbul <gülüyor> Bip diyelim. Evet. E evet <gülüyor> yani Bip of İstanbul. Evet. Burada baba ve bipse eğer. <gülüyor> evet. Orada da nasıl öyle oluyor? Hadi İstanbul nereden çıktı ki romanda İstanbul bir gerçekten olmak zorunda mı bir karakter temel olarak İstanbul bir şey yer kaplıyor mu? Ama tabii Elif Şafan işte bizde aşk olarak geçen kitabının adı da İngilizcesinde Aşkın 14 Kuralı. Evet, 40, orada. Bayağı, hani, 40, pardon. Pardon. kuralı çok. Pardon, pardon. Ee, 40 kuralı diye e, geçiyor. Yani 40'ı 40 da acaba retik mi 14 yaptırıyor? yani yurt dışı, yabancı <gülüyor> kelime. Muhtemelen. Muhtemelen. Bir... Bip diye 36'sı gidiyor, <gülüyor> gidiyor Geriye Olabilir. Söylenebilir. 14 kural kalıyor. Yani İstanbul bağlamında baktığımızda da hani şehrin e, bir edebi sermaye olması, tamam bir e, eserin içerisinde şehrin bir yere, yere yeri olması e, yani, Gerçekten o eserden çıkarılamaz bir yeri olması söz konusu o başka bir konu. Ama burada bayağı e, ne biliniyor Türkiye hakkında ya işte İstanbul. Bir, e, bunu oraya bir label gibi yapıştırmak hani bu bayağı hani. Label gibi derken? Etiket gibi. <gülüyor> i̇şte oradan girince böyle kaldı. İşte. E, etiket gibi oraya yapıştırmak tam anlamıyla hani... E, Olumsuz anlamda kullanabiliriz artık burada sermaye kelimesini herhalde. Birikim evet. diyemem artık ben buna yani. Geçen <gülüyor> marka hatta ben, ben hatta burada tabi label'ı bir marka olarak aslında da çevirebilirim. İstanbul artık bir marka şehir, marka kent özellikle bu şehirler üzerine dönen kültürel endüstri de global ekonomide. Dolayısıyla bir pazarlama e, aracı ve malzemesi kesinlikle, kesinlikle. sunuyor. Kesinlikle. Ama aynı zamanda bir yaratma aracı da diğer taraftan. Yani insanların kendi kimliklerini belirleme aracı da diğer taraftan. Ben burada bunun tabii kullanım çeşitleri var ama bir kullanım e, nesnesi olarak e, nesneleşmesini çok da fazla e, eleştiriyorum. Fakat e, bunu etmiyorum diyelim. Yargılamıyorum diyelim ama eleştiriyorum. Dönüşümle evet. deyince zaten yani e, Orhan Pamuk'un İstanbul'a bakışı bizim de artık e, İstanbul'a bakışımızı etkiliyor o anlamda belki e, söyleyebiliriz. Yani Orhan herhangi, Pamuk biziz mi diyorsun? Herhangi <gülüyor> şöyle bir herhangi bir eserin tamam. e, gözünden görmek e, bizim kendi deneyimimizi de etkiliyor. Biz de o Tabii. E, Bunun en uç e, hali belki hiperrealite olur tabii de yani artık onun o, gerçeğin yerine Hı. geçmesi. Gerçek benim deneyimimin yerine geçmesi hali tabii Ama de. Ama tabii deneyimi belirliyor. Yani o çok belirliyor. şey yine, e, Nobel e, Gevekçeleri'nde hatta Nobel'in devrişleri konuşmasında da çok uzun bir şey vardı. Neredeyse bir tiraat diyeceğim sekreterin e, Horace Engdahl'ın konuşmasında. işte Paris'i nasıl Balzac'tan, Boller'den anlıyorsak işte Londra'yı nasıl Dickens'la, Wolf'la okuyorsak gibi böyle bir işte burada aslında bir kültürel sermaye ve burada sermaye aynı zamanda kültürel birikim oluyor. Her taraftan. Ve bu bence çok şey e, bence boğuş bir birikim. Bunun sanırım markalaşmasında bazen ve markanın ne şekilde kullanma, kullanıldığında e, tabii e, kaygılar var diğer taraftan ya da bunların e, ne kadar bu marka ne kadar bizim Hayal gücümüze, sezgilerimize, yorumlarımıza izin veriyor ya da ne kadar bize bir sorgulanamaz done olarak bize empoze ediliyor. Belki yine tekrar bu dinamiklere de aynı zamanda bakabiliriz. Biraz belki de evet kültür endüstrisinden bahsettiğimiz zaman yani endüstri ve sermayenin kullanımı işletmesi açısından... Çok da iyimser olmaya, e, iyimser olmak için böyle çok küçük küçük işte dönüşüme dönüştürme tarzı küçük küçük şeylere var ancak yerlerimiz var sadece. Ama işte o noktada sanki e, yine şöyle bir fark var gibi geliyor bana. E, evet işte Joyce'un Dublini, Dickinson, Londra'sı vesaireyle hı hı. E, bütün o anılan e, belli kentlerin belli e, isimlerle raptiyelenmesi hı hı. Hı hı. E, üzerinden şimdi işte Londra'sı, Joyce'un Dublin'i, Dostoyevski'nin e, şeyi, eee St. Petersburg'u ne baktığımızda e, Orhan Pamuk'un yahut Elif Şafak'ın e, Yahut diğer e, şeylerin Ahmet Ümit'in e, Ümit e, İstanbul'larında o işte az önce söylediğimiz bir e, şey yapılan, belirlenen merkeze kabul görme kaygısı söz konusu. Yani Dickens e, romanında Londra'yı anlatırken herhangi bir kabul görme e, kaygısı yoktu. Ama o zaman edebiyat bu şekilde yerleşmemişti. O zaman yani bu şekilde yani İngiliz edebiyatı kanonize olmamıştı. Merkezden bir... ve taşradan yazanın farkı açısından söylüyorum. Ben de şeye getiriyorum yani edebiyatın bir kurumsallaşması, edebiyatın bir disiplin olması ki disiplin evet yani bir çalışma hocam aynı zamanda insanla disiplin Muhakkak. edici bir bakış açısı. Şu anda baktığımız zaman karşılaştırma edebiyatın dünya edebiyatı disiplinine dönüştüğünü neredeyse görüyoruz evet. ki bunu belki de bunun ana kentlerinden biri de aslında bunun yapılan yöneten merkezlerden biri de İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırma Edebiyat evet. bölümünden de Viyeli ve Nicale özellikle parçası olduğu bir şeyler var üretim üretim var ve bu üretimin bu anlayışın içinde tabii Orhan Pamuk da çok büyük bir rolü var. O zaman yani yok. o tüketim ve ben teknoloji modlarından da bahs beraber görüyorum konu okuyorum Orhan Pamuk diyelim. Elif Şafak ve Ahmet Ümit evet böyle bir İstanbul kanunlarına biraz ama... daha farklı bir noktada tutabiliriz ama Orhan Pamuk evet e modernitenin evet, ben... denk düştüğü alanla beraber o zaman yani şehrin Evet. Tam anlamıyla Evet hani yani modernitenin konu... açılmasıyla beraber aynı zamanda yani artık hani postmoderniteden bahsedilmiyor da farklı moderniteler hmm. pardon Gökhan sözünü kestim tabii, ama tabii, aynı. o kadar şey ki diğer taraftan atlayarak yine şey Orhan pamuk'un beraber Columbia Üniversitesi'ne ders verdiği Andreas Huysen diyeceğim çok kötü Alman camla onun şeylerinden biri kitaplarından biri işte Other Modernities öteki moderniteler. Postmodernite değil ve burada ne yapıyor moderniteyi batıdan açıp biraz daha batı dışı çepellerinde tartıştığımız zaman modernitenin yorumlanan modernitelere baktığımız zaman o zaman tabii ki batı dışını da merkeze katma kaygısı var. Bunlardan biri de tabi ki e, İstanbul gayet hatta Orhan Pamuk e, gayet e, klasik modernist Boydlerci Benjaminci anlayışı sürdürdüğü İstanbul betimlemeleri moderniteyi tartışmak için çok uygun metinler anlayışlar. Kesinlikle Bizden öyle. Ve e, örneğin farklı tutuyorum Orhan Pamuk'a. Bu sırada önünden. şey geldi aklıma e, işte geçen programdan da alarak devam ettiğimiz o Hı -hı. Salman Rüşdi evet. e, örneği vesairesi üzerinden. Şimdi e, Salman Rushdie evet bir Hindistan anlatıyor ama bu Hindistan'ı e, batının diliyle batıya anlatıyor. Aynen. E, Aynen. Şimdi bunu yaptığı anda hem Batı'daki e, sert ve katı e, oryantalistlere e, siz de biraz törpülenin artık evet. demiş oluyor. Ama öteki taraftan da e, Hindistan'daki e, diyelim batı karşılıklarına da e, siz de biraz e, hem aynaya bakın hem e, bu adamları anlamaya çalışın demiş oluyor. Yani her iki tarafı da ee, bir törpüleyerek o marjinalliklerinden, uçlara gitmelerinden e, vazgeçirip bir masaya doğru çekme hali var sanki. Evet. Yani Orhan Pamuk'un İstanbul'u da öyle bir İstanbul. Hani e, bıyıklı paşaların dansözlerle e, işte nagile tüttürdükleri bir İstanbul değil. Eybatı e, böyle bir İstanbul hiç olmadı yok da zaten diyor işte Beyaz Kale'de vesairede. Şeyde de, benim adım kırmızıda da. Bir tarafta da var aslında. Değil? Ama var. Bir yıkılan, hani, dökülen, güzünlü İstanbul imgesi. Gerektiği evet. kadar e, evet, var. Yanan yalılar Heh, tarzı. Yani, o işte gerektiği kadar malzemeyi veriyor ama sen de artık o kadar köpürtme bu oryantalizmi evet. demiş oluyor batıya. Evet. Doğuya da e, siz de biraz şey yapın. Bir taraftan da ikisinin neredeyse bir e, Orhan Pamuk'un kendisinin de çok sevdiği e, metaforu da burada katalım. Köprü misali ikisine evet. de biraz alıp ikisinden alıp ikisinin arasındaki mesafeyi e, kapsayan bir e, yapı, edebi yapı inşa etmiş evet. oluyor. Ki bu aynı zamanda burada sadece edebi yapı inşa etmiyor. Bu aynı zamanda onun edebi kariyeri. Fakat bu edebi kariyer e, senin de söylediğin gibi aynı zamanda sadece... Orhan Pamu'a has bir edebi değil. Bunun da en iyi örneği e, Salman Rüştü. Tabii yani evet, zaman olarak evet. sonuçta Post daha kolonial. önce. De, evet. Bunun çok daha fazla evet. e, cezasını, belasını çekmiş bir evet, isim olarak. Evet, evet. Evet, yazık Salmanmış diye, değil mi? <gülüyor> Sevdiğimiz köprü deyince tabii köprü olmak çok böyle... E, İstanbul köprü. E, tam, şeyi de var yani kıtalar e, arası falan, Asya evet. ile Avrupa'yı tam birleştiren falan filan iki taraf arasında bir e, birbirini anlayabileceği bir şey yaratmak anlamlar e, kesişmesi yaratmak hı hı. bağlamında da e, bir şey var tabii ve çok da sorun sorunlu ve sorunsal aynı zamanda hem iki taraf arasında uzlaşmaz bir e, ayrılık kabul ediyor hem kendisini iki tarafın üstünde tabii. konumlamış oluyor müthiş bir müthiş bir güç İfadesi aynı zamanda kendisini ve eserlerini köprü olarak konumlamak ve dediğim gibi müthiş bir e, ikilikli biner hı hı. bir yapıyı tekrar onaylamış oluyor. Ki aslında eserlerinde bahsettiği bunların karmaşasıysa bir şekilde bu tip bu tip eserleri insanları e, kimliği köprü olarak e, konumlamak, köprü olarak kabul etmek aynı zamanda karşı olduğumuz ikilikli yapıyı onaylamak olduğu için müthiş bir bunun içinde ikilem var. Evet. Hatta ikinin ötesinde çoklu daha e, bir şekilde yansıyabiliyor. Çünkü e, çokça kullanılan şey kaotik olması e, İstanbul için. E, hı hı. yani İmge olarak da kaotik söz konusu. Hı hı. Hatta hemen şöyle gözüme ne geliyor kaotik deyince ve İstanbul deyince. İşte James var bu şey filmlerinde, avantür filmlerinde o kelimeyi de çok <gülüyor> <gülüyor> severim. E, ne olacak? Bir, bir kasalar olacak. Kasalardan bir bunlar koşarken o kasalar devrilecek. Tabii. Kapalı çarşıda. Hani İstanbul Tabii. dedin ha. mi? Hani böyle bir kaos, evet. kalabalık ve koşan e, bizim mont e, giyimli adamlarımız etrafta sorun çıkaracaklar. O yıkacaklar. O kaosun içinde bir evet. kaos daha yaratacaklar. Ki bu sonuncusunda biraz gerçek kaos gerçek oldu değil mi? Daniel Craig'in evet, için evet, kendisini bekliyoruz. Gelip mekanında <gülüyor> aynı yani evet, yani kaos <gülüyor> bu, Kaos burada yaşanır diye. E, bu özelliği de bu çokluluğu da hı hı. şey yapılıyor. Çokça kullanılıyor. Evet. E, bu, bu, bu anlamda da bir albeni yaratılmış durumda. Buradan da çok edebi tırnak içinde malzeme çıkıyor. Çıkar da herhalde daha. E, bunu da ben görüyorum e, çokça. Evet çıkacak gibi de güveniyor şu anki edebi konjonktürlere baktığımız zaman. Edebi dağılım diyelim yine tekrar. işte Bilgi Üniversitesi'ndeki şeylerden, seminerlerden bahsettik. onlara gelen ve bunu bir şekilde teorize eden Kazanova'nın deyimiyle Edebiyat Cumhuriyeti'nden, hmm. Dünya Edebiyat Cumhuriyeti'nden bakarsak, açısından bakarsak evet bir çolaşmayı e, Hala aslında e, ve uzun zaman daha böyle olacağı e, belli ki tamamen e, Avrupa merkezli bir şeyden gidiyoruz. E, yaklaşımdan gidiyoruz. Yani Avrupa hı hı. Her ne olursa olsun işte ağabey yıkılıyor mu şöyle mi oluyor falan filan tartışmalarından azade bir şekilde evet. kültür sanat söz konusu olduğunda o tabii ki haklı olarak arkasındaki bin yıllık Aynen. geleneğin ve birikimin şeyiyle rüzgarıyla hala merkez orası. Evet başkent aslında evet. açıdan İngilizce şey yaptığımız evet. zaman Türkçe çevirdiğimiz zaman o tam gerçekten o biraz kaybolu kayboluyor ya da çoğulaşıyor hmm. diyelim. Hakikaten evet oradaki sermaye aynı zamanda e, başkentlerde başkentler sermayeyi yaratmış oluyor. ekonomiden biraz bağımsız sanki. Yakın e ama e, tabii işte e, benjamin evet. benjamin'in Paris'in başkenti olması. söylemesi gibi Hı -hı. hani 19. yüzyıl başkenti Paris'tir e, derken ekonomik olarak başkentten ekonomik bahsetmiyor evet. ama Paris'ten sizin bir 19. yüzyıl sanatından, kültüründen aslında elbette bahsedilebilir ama bahsedilmez de aynı zamanda. Tescillemiş oluyorsun tabii, bahsettiğin şeyi tabii. Paris üzerinden. Yani. yani şey gibi hani met, metre de orada ya o baya sanatın metresi <gülüyor> şeklinde orada duruyor. Yani e, gidersin ölçersin ve ona göre kabul görürsün yahut görmezsin. Boyunun ölçüsünü alırsın. Evet, evet, yani tam, tam öyle yani. Boyunun ölçüsünü evet. orada alırsın. Boyunç orada duruyor değil mi? <gülüyor> evet evet yani <gülüyor> metre var. var evet. yani. Aynen metre var orada. Ee, biz herhalde süremizin sonuna yine geliyoruz. Evet ama bizim metremiz yok anlaşılır. Bizim mi? Ee, evet. Mecbur. Evet. Ee, bu, bu çok güzel bir konu. Kesinlikle. Ama, e, Teşekkür böyle, ederim. böyle de çok rafine de oldu. Ee, herhalde bu noktada bitirebiliriz artık. Tatmin oldum ben. Zannediyorum. Herhalde. Zannediyorum. Ee, tekrar çok güzel oldu. Hoş geldin. İyi ettin. Ses çok hoş buldum. <gülüyor> teşekkür ee, ediyorum tekrar. Şöyle şey oldu evet, bayağı. E, e, e, evet bu güzel baya, bir, baya bir <gülüyor> <safirlik şeyine döndüm gülüyor> evet. Bayağı misafirlik şeyine döndü. Hoş bulduk. E, efendim bu zaman e, İnceden Kültür'ü kapatırken tekrar itibat adreslerini söyleyelim. İnceden et Gmail.com Üç e programda kultur demene hiçbir şey demiyorum. Sadece e, bunu söylüyorum. Mecbur. Bir de e, Facebook e, sayfamız var İnceden Kültür. E aynı zamanda archive.org'da da bulunabiliyor radyo kayıtlarımız ki zaten Facebook'tan, Tabii, Facebook'tan paylaşıyoruz. Facebook koyuyoruz. Onu da haber etmiş olalım. Archive'da kaybolmalarına gerek yok. Hiç gerek yok. Olur. E ben Gökhan Aslan. Ben Mesut Halik. İyi günler. İyi günler.